Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ve ittaba'hu bi Hatırlayacak olursanız en son derslerde hacamat yaptırmak, yemek içmek veya hut kişinin eşini öpmesi neticesinde mezi vermeliliği gelmesinin hükmü onun kazasıyla alakalı ahkama anlatmıştık. Şimdi katı hırabi Yine fıkıh diyor ki وَمَنْ اِسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ Kim diyor? Kusmaya çalışırsa, kendi kendini kusturmaya çalışırsa o diyor orucunu kaza eder. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيَعُ فَلَشَيْءَ <عَلَيْهِ> Ama biri de kendi çalışmamış, hasta, kendiliğinden kusmuş. Buna diyor hiçbir şey gerekmez. مَعْنَ الْاِسْتِقَاءُ İstikanın manası تَقَيْعَا مُسْتَدَعِيًّ للقيء insanın kusmak için fanmanını tapıp kendini zorlamasıdır. Odaruhu khurucun gayri ihtiyarin minhu. Diğeri ise kişi istemeden, irade etmeden kişiden çıkmasıdır. Femen istaka fa alayhi Kim kendini kusturmaya çalışırsa orucunu kaza eder. bihi. Çünkü oruç kusmayla ifsad olur. şey' ama kendi kusana hiçbir şey gerekmez. Ve hada qabl ammati ahli'l-ilm. Ilim ehlinin genelinin sözü budur. Qala'l-Khattabiye rahimahullah. La'alemu bayne ehlil ilmi fihi ihtilafen. Bu meselede ilim ehli arasında ihtilaf bilmiyorum dedi. Kadı-Khattabi. Ve qala'l-Munzir. Ibn Ibn-i-Munzir'in icma kitabı var biliyorsunuz. Ümmetin icma ettiği meseleleri naklediyor. İbnül i diyor ki, Ecmâ ahlul ilmi ala ibtali savmi men istaka aminah bilerek kendini kusturmaya çalışanın orucunun iptal olduğuna ümmet diyor icma etmiştir. Wa huki yani İbn Mesud ve İbn Abbas İbn Mesud ve İbn Abbas'tan hikaye edilmiştir ki ennel kayela yuftir. Kusmak oruç bozmaz. Wa yani an-nebiyis(s)al kal "Selatul la yuftirne asa'ime. Üç şey vardır ki bunlar orucu bozmaz. El-hicame vel ihtilam İhtilam kusmak ve hacamat. bu hadiste tabi eee Daha önce izahını yapmıştık. Meselede hilaf vardı. Biliyorsunuz hadislerin zahirini alıp amel etmek e, maalesef bugün bir musibet oldu. Her önüne gelen hadis alıp amel ediyor. Hadislerin cem edilmesi, hadislerin birbirini nesk etmesi gibi meseleler söz konusudur. Zaten müctehitler o yüzden e, görüşler belirtmişler. Bu görüşler kendi hevalarından değildir. Hadisleri ve nasları cem ettikten sonra anladıkları şeyi ortaya koymalardır. Bir hadis cem etmenin 150 tane metodunu sayıyor i̇bn Hacer al-Eskalani. Onun hadis usulü kitabı var ki hadis usulünde otoritedir. Hadisler diyor 150 metotla cem Yani o yüzden bu ilim derin bir ilimdir. Bu hadisin zahirine aldanmayın inşallah. وَلَيَنَّ الْفَتْرَ بِمَا يَدْخُلُ لَا بِمَا يَخْرُجُ Çünkü bunlar dediler ki oruç vücuda bir şeyin girmesiyle bozulur, çıkmasıyla bozulmaz. ولنا diyor bizim meselemiz ise Marawa Abu Hurayra annenebi sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisidir Men zara ahlul qay'u feleysa alayhi Kim kendiliğinden kusarsa kaza gerekmez diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve men istaqa amdan felyaqti Kim de bilerek kusarsa kaza etsin Bu hadis Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi Hadis içinde yok ya Hasanu aynı şekilde Ebu Davud da etmiş bu hadis. Yarvi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wa huwa fil hadis qalehu Tirmizi wal ma'na alladhi zekara bil hal wal mani. burada hadisin senedini reddediyor diyor ki hadisin senedinde zayıf bir ravi var. E bu Davud'da Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Ama netice itibariyle Hanbeliler bu hadisi kendilerine delil almışlar. Faslun demiş ve qadilu kayy wa kathiruhu sawa. Kusuntunun az ve çoğu aynıdır fark etmez fi zahire Hilafının sözünde zahir olan budur. Wa huwa ihtar rivayeti an Ahmet'ten de bu konuda iki rivayet gelmiştir. Birin birincisi zaten bozmayacağı, az ve çok arasında fark olmaması. İkinci rivayet ise la yuftiru illa bi mel'il İkinci rivayet ise ağız dolusu kusarsa demiş. Yani biraz kusma bozmaz ama ağız dolusu insan kusarsa bozar demiş. Ama doğru görüş e, ihtilafta e, kusmanın az ve çok fark etmeksizin insanın kastıyla olmadığı müddetçe orucu bozmayacaktır. Ama kasıtlı bir şekilde kusarsa ister az olsun ister çok olsun orucu kaza etmesi gerekir. Sonra kadın Hırak'ın sözünü gene naklediyor. Mesele وَمَنِ اِرْتَدَّ عَنِ الْاِسْنَ فَقَدْ aftara Adam oruç tutuyor, küfür söyledi, küfür amel işledi, mürtet oldu. Şimdiki fıkıh kitaplarında böyle bir bak yok da. Öncekiler her konuyu konuşmuşlar. Çünkü öncekiler Allah hepsine rahmet etsin Müslümanmış. Ee, i̇nsanın irtidadı gibi bir şey söz konusudur. Küfür söz söyledi mi, küfür fiil işledi mi kafir olur. Ulemanın yanında böyledir. Bugünkiler diyorlar, bu adam küfür işliyor ama buna kafir denmez diyorlar. Yani akıllı bir adam bunu söylemez de. Yani, Bugünkiler söylüyorlar. Dün bunu dinleme getirmiş. Kadı Hiraatı'da demiş ki bir insan oruçluyken küfür söz veya amel söylese orucu o gün iptal olur demiş. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ اَحْلِ الْاِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ اِرْتَدْ دَعْنِ fi فِي أَسْن ennehu yasudu sallahu ilim ehli arasında hilaf yoktur. Bu konuda. وَاَلَيْهِ قَدَوْ دَلِكَ الْيَوْنِ اِذَا عَدَ الْاِسْلَامِ Adam küfür söyledikten sonra İslam'a tekrardan döndüyse onu kaza eder diyor. Adam mürtet oldu. Sonra bir ay geçti. tövbe çağrıldı falan. Adam tövbe etti. Müslüman oldu. İşte o adam o geçmiş günleri kaza eder diyor İbn-i Pudam el-Hammeri. Saba <Sussur> nasname fesnal yum ev ba'de inqidahi istirubuni içerisinde tekrar İslam'a dönsün idiyse başka bir zaman fark etmez. Diyor ki Saba um kanet riddatuhu bi tiqadihi bihi. Adamın diyor irtidadı küfür olan bir itikada inanmak olabilir. Ev bi şekki fima yakfuru bi şekki fihi. Ya da şek şüphe etmemesi gereken bir meselede şek ve şüphe ettiği için kafir olmuş olabilir. Ev binutki bi kelimeten küfrin ya da küfür kelimesini söylemekle kafir olmuş olabilir. Müstehziyen el gayri Allah ederek de kafir etmiş olmuş olabilir. Alay etmeden de kafir olmuş olabilir. Galilullah Teala Allah dedi ki diyor: Onlara sorsan siz ne yapıyordunuz diyecekler ki biz eğleniyorduk, şakalaşıyorduk. "Kul billahi hiyayati ve resuli kuntum tastahezun." Deki Allah'ın resulüyle ve ayetleriyle mi alay ediyorsunuz. La <gülüyor> ta'tedru özür dilemeyin katkı kat katın da değinaleyküm. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Neye dikkat ettiniz burada? Dikkat edin diyor ki küfür kelimesini söylemekle kafir olabilir bir adam. Ve bu küfür kelimesini söylerken alay ederek de söylemiş olabilir, alay etmeden de söylemiş olabilir. Yani bu kasdın önemi yok. Alay ederek söyleyip söylememesi Bazıları çünkü günümüzde diyorlar bu adamlar işte itikadi küfür dediler. Yoksa söyledikleri küfür sözden Allah onları tekfir etmedi. Hayır, söyledikleri küfür sözden dolayı Allah subhanahu wa onları tekfir etti. İbn-i Kudam de Buna işaret ediyor. İster alay ederek söylesin, ister alay etmeden söylesin diyor. Evet. Şimdi bu mesele bugünkü asıl meselemiz Kadı Fıraki diyor ki وَمَنْ جَامِعَ filferci Kim hanımıyla avret bölgesinden ilişkiye girerse fe enzele meni gelirse اولمi yunzif ya da meni gelmemiş ilişkiye girmiş ama gelmemiş. avduna farci ya da ilişkiye fercin dışında girmiş. Yani beraber olmak haricinde her şeyi yapmış ilişki adına. fe enzele amiden av sahian ister unutarak yapsın ister kastan yapsın. Yani ama kastan veya unutarak yapmasıyla beraber meli de inmiş olsun bu kişide fa الْقَضَاءُ al hem kaza eder hem de kefaret öder, diyor iza kana fi shahri ramadan eğer ramazan ayının içerisindeyse İbn Kudame şimdi bu sözleri şerh edecek lan alimu beyne ehli arasında bilmiyoruz fi ann adam ilişkiye gelsin ister gelmesin ya da tacisten ilişkiye girsin veya farcının dışında başka türlü ilişkiler kursun annahu yefsudu <gülüyor> savmuhu bunların hepsi orucu bozar vakad delaletil sahiha ala zalik ve hadi meselatu fiha meselu bu mesele diyor hadislerde açıktır ve bu mesele taalluk eden dört tane konu vardır diyor ihtaha <gülüyor> birincisi enne men afsada savmen vaciben bi cimai Adam, vacip olan bir orucu cimayla, hanımıyla ilişkiye girmekle bozuyor. فَعَلَيْهِ <gülüyor> الْقَدَاءُ Bu adam o günü kaza eder. سَوَعُواْ كَانَ فِي الْرَمَدَنْ اَوْ غَيْرِهِ fukaha. قَوْلُ Fakihlerin çoğunun sözüne göre diyor. İster Ramazan içinde olsun veya Ramazan'ın dışında Ramazan kazası tutuyor mesela. O gün cimayette hanımıyla. Ramazan'ın dışında da. Cumhur fakihlere göre Bu adam gene kefaret eder kazayla beraber. وَقَالَ الشَّافِي اِحْتَقَوْ لَيْهِ İmam Şafi'den iki nakil gelmiş, birinci görüşüne göre مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ لَا قَدَى Kefaret gerekene kaza gerekmez demiş. diyenle النَّبِي سَسَمْ لَمْ Arabi bil بِالْقَدَى Çünkü Peygamber'e hanımıyla ilişkiye giren bir Arabi geliyor demiyor ona kaza et. Ne diyor? Köle azad birazdan gelecek. Onu yapamam diyor. O zaman 60 gün oruç tut. Onu yapamam. O zaman 60 fakiri doyur diyor. Burada peygamber demiyor o günü kaza et diye. İmam Şafii'den gelen bir rivayete göre kaza gerekmez. Sadece kefaret gerek. Böyle söylemiş. Wa huki anil Awsay inna alayhi. demiş. Kefaret üç şekilde ya. Köle azat etmek, 60 gün ardarda oruç tutmak, bir de 60 fakiri doyurmak. Eğer demiş kefaretini, evzai oruçla öderse 60 gün oruçla o zaman kaza etmez demişler. Ama yok köle azat etmekle kefaretini vermiş veya 60 fakiri doyurmakla vermiş gününe gün kaza eder demiş İmam Evzai Rahimahullah. Ve ne diyor bizim mezhebimiz ise enne nebis asam kâle lil Hanım ile ilişkiye girene peygamber dedi ki Vasum sum yevmen Onun yerine bir gün tut da hadiste. Rahahu Ebu Davud bisneli. İsnadı ile beraber Ebu Davud rivayet etmiş bunu ve İbn ve el-Esrar. Hepsi rivayet etmişler. Ve ennehu afsada yomen min Ramazan. Çünkü o günün Ramazan'dan fesada uğrattı. Felezimehu qada'uhu. Onana gerekir, kazası gerekir. Kemalen afsadahu bil-akli veya afsada salmahu'l-vacibu bil-cema'. Tıpkı yemekte iade ettiği gibi bunda da iade etmesi gerekir. ان الكفاره تلزم az önce bir ifade ettiği gibi kasıtlı bir şekilde ister meni gelsin insanlar ister gelmesin çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe'den gelen hadis var diyorlar ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve hanımıyla ilişkiye girdikten sonra husul abdesti alır mıydı diyorlar hani meni gelmese dahi diyor ki Ayşe peygamber hanımıyla ilişkiye girdikten sonra meni gelmese dahi gusül abdesti alırdı. Buna kıyarsın alimler diyorlar ki, insan cima etse hanımıyla, affedersiniz meni gelmeden bıraksa ilişkiyi oruç dükkan. Bu adam tıpkı meni gelmiş gibi o kefareti ödemek zorundadır demiş. İlim ehlinin geneli bu kabildeymişler. Evet, diyor ki bizim mezhebimiz ise ma rava zuhriye an Hümeyd ibn Abdurrahman an Ebi Hureyre kal, بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، bir gün diyor peygamberin yanında oturuyorduk abu huray. İzade abu hurayun fakale ya Rasulallah helaktu. Adamın biri geldi dedi ki ya Allah Rasulullah helak oldum ben. Galen melek ya dedi ki ne oldu sana? Galen vakatu ale murati ve ana sahi. Oruç diken hanımınla ilişkiye girdi. Fakale Rasulullah صلى الله عليه وسلم, hal tijdu rıqabeten tahtepuha? Bir tane köle bulur musun azad etmeye? Galenler dedi ki hayır. Kalefel testeti an tusum shahrayn 2 ay oruç tutabilir misin? Burada da şarttır ardarda tutulması. 5 gün şimdi tutayım, bir ay sonra bir 5 daha tutarım, bir ay sonra bir 5 daha öyle yok. Ardarda 60 gündür kefareti. Kalela. Kalefel tecidi it'amin 60 60 tane miskinin fakiri doyurabilir misin? Kalela. Kalefemekefen Nebi sallallahu aleyhi ve Adam hepsine hayır deyince peygamber durdu. فبينا نحن على ذلك أتين أت أتين النبي صلى الله عليه وسلم بأراك فيه تمر. Peygamberه، هرمانن oldu bir kap getirildi. Tam biz bu haldeyken diyor. Wal arak miktar. Yani o arak diye hadiste kast edilen şey böyle şeyin konduğu, hurmaların konduğu bir kap. Fakale ey nesail, dedi ki az önce soru soran adam nerede dedi Peygamber sallallahu alaihi wasallam. Fakale ene, dedi ki benim قال خذ هذا فتصدق به او bunu götür fakirlere tasattuk et dedi. Faqala ar-rajul ala afqara minni ya rasulullah? Şurada benden daha fakir var mıdır ey Allah'ın resulü dedi. Tab vallahi ma bayna labeteiha Benim ehlimden daha fazla fakir yoktur şurada iki dağ arasında. Fadahika an-nabi. Peygamber de güldü bizim güldüğümüz gibi Aleyhissalatu vesselam. Hatta bedet anyabu az Ar arkadaki dişleri görüldü sahabe tarafından. ثُمَّ قَالْ اَتْعِمْهُ ehlek muttafakun عَلَيْهِ Götür ailene yedir dedi. muttafakun aleyh. <gülüyor> Bizde olsa öldürürüz adamı. Yok olmaz. 60 gün oruç Hani bir hadis var. Ee, seferdeyken sahabenin bir yaralı ihtilem oluyor. Diyorlar ki gusül abdesti alman lazım. Olmazsa olmaz. Ya benim yaran var bak açını falan. Yok alacaksın yoksa cünüpsün adam ölüyor abdest aldıktan sonra peygamber diyor ki Allah onları öldürsün öldürdüler onu diyor Cehaletinle sormak değil miydi sorsaydılar ya diyor sana. o yüzden müşrik kavmin ortak vasfı Allah'ın geniş tuttuğunu daraltmaktır yani bugün nice mesele var fıkıhta Allah bunu kolaylaştırmış açmış öyle daraltıyorlar ki millet dinden bakıyor. bu nasıl din diyor yani her şeyi daraltmış diyor Resulullah sellem'e gelen bu adam bugünkilerden birine gelse de yanmıştı. Ama Resulullah o kadar meseleyi işi şey yapıyor ki hafifletiyor ki ailesine Bu da onun ümmetini olan şefkatini ve merhametini gösterir. Üçüncü bu meseleyle alakalı olan nokta: "Ana ve Eğer diyor kişi Fercin dışında ilişkiye girerse anlamıyla. diğer ben e, ilişki haricindeki diğer bütün şeyleri yaparsa ve bununla beraber men meni gelirse o kişide. birinci rivayete göre bu adama kefaret gerekir. Malik, Ahmet hepsi bunu söylemişler. Liana hafitrum bir cimel çünkü cimel ile beraber bozdu. İkinci görüşe göre kefaret gerekmez. Vahume de bu şafi ve Abu Hanife ikisi bunu söylemiş. Liana hafitrum bir gayri cimel Çünkü tam bir ilişki değildir diyor. Niye? Nereye etmişler? Rejim edileceği zaman bir kadın ve erkek affedersiniz yatağın altında oynaştığını görseniz yorganın altında onlara hat uygulanmaz, taşlanmaz. Affedersiniz Ömer radiyallahu salmış sormuş, kovanı kovana girdiğini gördün mü demiş. Bundan bunu zina yapıyoruzken gördük diyenlere bunu sormuş yani. Normalde böyle pis ayıp bir şeye bakmanız mübah değildir ama orada bakmanız gerekiyor şahitlik edeceksiniz iyice görmeniz lazım bunu yani İslam zorlaştırmış bu meseleyi o yüzden İmam Ebu Hanife ile Şafi insan ilişkiye girmese hanımıyla tercinde sadece onunla oynaşmak vesilesiyle kendisinden beni gelse kaza eder ama kefaret ödemez demişler ama az önce de ifade ettiğimiz gibi doğru olan görüş bunun her türlüsün ilişki sayıldığı dolayısıyla buna da kefaretin ödenmesi gerektiğidir Meselatul Rabi'ah dördüncü mesele ise annehu came'en nasiyan Bu nasıl olur bilmiyorum da Adam unutarak ilişkiye girmiş. Belki olabilir. Fe zahirul madheb ennehu Yani zahir görüşe göre bu da kasıtlı yapan gibidir. Hükmü değişmez demişler. Ata İbn-i Malikilerden böyle söylemiş. Varaba Abu Ebu Davud anahmed ennehu tavakkafe anil cevap İmam Ahmed'in bu meselede tavakkuf ettiği de rivayet edilmiştir diyor. Wal najar İbn Kudame bizim mezhebimiz annene Nebi sallam aramer dedi ki "Qat'a alımraati Bizim mezhebimiz ise böyle bir adamın da kefaret ödemesidir. Unutarak dahi ilişkiye girse tıpkı kasten yapan gibi. Çünkü diyor peygamber kendisine gelen adama demedi "Sen kasıtlı mı cima yaptın? Acaba unutmuş olabilirsin. Çünkü biliyorsunuz rezime gelen kadına ne diyordu? Ya belki yanlış hatırlıyorsunuzdur. Emin misin?" diye sordu peygamber sallam hani ta ki haddi düşürmek adına. Ama o gelen adama hiç sormadı الرسول sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kasıtlı mı yaptın? Unutarak mı ilişkiye girdin hanımınla diye. Bununla delil alarak da e, hanbeliler demişler ki e, kesinlikle bu kişinin de kefaret ödemesi gerekir. Sonra bir fasıl daha açmış ikrah altında kişi zorlanırsa e, kefaret ödemesi gerekir mi diye. İcma ile kişi ikrahla bu işi yaptığında kefaret gerekmez. Sadece günle gün kaza edeceğini söylemiş alimler. Orucu ifsad olduğu için orada. Ee, bir mesele daha var. Kadın peki kefaret eder mi? Tamam erkek öder mi kadın öder mi? Racih görüşe göre kadın da kefaret eder ama ulemanın ciddi bir kısmı da bununla beraber demişler ki kadın kefaret edemez. Çünkü Resulullah Sassam demiyor. eşinde işte 60 gün oruç tutsun diye bir şey söylemiyor. Adamın kendisine söylüyor bundan yola çıkaraktan bir grup lema da kadının kefaret ödemeyeceğini söylemişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa